Matta 3. Bölüm O günlerde vaftizci Yahya Yahudiye çölünde ortaya çıktı. Şu çağrıyı yapıyordu. Tövbe edin, göklerin egemenliği yaklaşmıştır. Nitekim peygamber Yeşaya aracılığıyla sözü edilen kişi Yahya'dır. Yeşaya şöyle demişti. Çölde haykıran Rabbin yolunu hazırlayın. Geçiciğe patikaları düzleyin diye sesleniyor. Yahya'nın deve tüyünden giysisi, belinde deri kuşağı vardı. Yediği çekirge ve yaban balıydı. Yeruşalim, bütün Yahudiye ve şeria yöresinin halkı ona geliyor, günahlarını itiraf ediyor, onun tarafından şeria ırmağında vaktiz ediliyordu. Ne var ki, birçok ferisiyle Saduki'nin bahtiz olmak için kendisine geldiğini gören Yahya, onlara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim'in soyundanız diye düşünmeyin. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi kutsal ruhla ve ateşle vaftiz edecek. ''Yabası elindedir. Harman yerini temizleyecek. Buğdayını toplayıp ambara yığacak. Samanı ise sönmeyen ateşte yakacak.'' Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere celil eden şeria ırmağına Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya, ''Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?'' diyerek ona engel olmak istedi.